birinci şart Allahü Teala'ya inanmak. Amen billahi demek Allahü Teala'nın varlığına ve birliğine inandım, iman ettim, kalbimle tasdik, dilimle ikrar ettim demektir. Allahü Teala vardır ve birdir. Bir sözünün lugatta iki çeşit manası vardır. Birincisi sayı bakımından ikinin yarısı olup sayıların evvelidir. Diğeri ortağı ve benzeri olmamak bakımından birdir. İşte Allahü Teala sayı bakımından değil, ortağı ve benzeri olmamak bakımından birdir. Yani zatında ve sıfatlarında hiçbir şekilde ona ortak yoktur. Bütün mahlukatın zat ve sıfatları kendilerini yaratanın zat ve sıfatlarına benzemediği gibi yaratanın zat ve sıfatları da yarattıklarından hiçbirinin zat ve sıfatlarına benzemez. Bütün mahlukatın her uzvunun, her hücresinin yaratıcısı, yoktan var edicisi yalnız Allahü Teâlâ'dır. Allahü Teala'nın zatının hakikatini hiçbir kimse bilemez. Akla ve hayale gelenlerin hepsinden münezzehtir, beridir. Zatını akla hayale getirmek caiz değildir. Ancak Kur'an-ı Kerim'de beyan buyrulan sıfatlarını, isimlerini ezberleyip uluhiyetini bunlarla tasdik ve ikrar etmelidir. Bütün sıfatları ve isimleri ezelidir. Ebedidir. Zâtı hiçbir yerde durmadığı gibi, bilinen altı cihetten de münezzehtir. Yani önde, arkada, sağda, solda, üstte, altta değildir. Onun için ancak her yerde hazır ve nazırdır, söylenebilir. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın sıfatları on dörttür. Altısına sıfat-ı zâtîye, sekizine de Sıfat-ı denir. Bunların manalarını bilmek ve ezberlemek çok lüzumludur. Sıfat-ı zatiyye. 1. Vücud. Allahu Teala vardır, varlığı ezeliidir. Vacibül vücuttur. Yani varlığı lazımdır. 2. Kıdem. Allahü Teala'nın varlığının evveli yoktur. 3 beka Allahü Teala'nın varlığının sonu yoktur. Hiç yok olmaz. Ortağı olmak muhal olduğu gibi zat ve sıfatları içinde yokluk muhaldir. 4. Vahdaniyet. Allahu Teala'nın zatında, sıfatlarında ve işlerinde ortağı, benzeri yoktur. 5. Muhalefetün lil havadis Allahü Teala zatında ve sıfatlarında hiçbir mahlukun zat ve sıfatlarına benzemez. 6 Kıyam bi nefsihî. Allahü Teala zatıyla kaimdir. Mekana muhtaç değildir. Madde ve mekan yok iken o var idi. Zira her ihtiyaçtan münezzehtir. Bu kainatı Yokluktan varlığa getirmeden önce zatın nasıl idiyse sonsuz olarak hep öyledir. Sıfat-ı Subutiyye. 1. Hayat. Allahü Teala diridir. Hayatı mahlukların hayatına benzemeyip zatına layık ve mahsus olan hayat ezeli ve ebedidir. 2. İlim. Allahü Teala her şeyi bilir. Bilmesi Mahlukatın bilmesi gibi değildir. Karanlık gecede karıncanın kara taş üzerinde yürüdüğünü görür ve bilir. İnsanların kalbinden geçen düşüncelerini niyetlerini bilir. Bilmesinde değişiklik olmaz. Ezeli ve ebedidir. 3. Sem Allahü Teala işitir. Vasıtasız, cihetsiz işitir. İşitmesi kulların işitmesine benzemez bu sıfatı da her sıfatı gibi ezeli ve ebedidir. 4. Basar. Allahü Teala görür. Aletsiz ve şartsız görür. Görmesi göz ile değildir. 5. İradet. Allahü Teala'nın dilemesi vardır. Dilediğini yaratır. Her şey onun dilemesiyle var olur. İradesine engel olacak hiçbir kuvvet yoktur. 6. Kudret Hütaâala her şeye gücü yeticidir Hiçbir şey ona güç gelmez 7. Kelam Allahü Teâala söyleyicidir Söylemesi alet, harfler, sesler ve dil ile değildir. 8 Tekvin Allahü Teâala yaratıcıdır Ondan başka yaratıcı yoktur her şeyi o yaratır Allahü Teâala'dan başkası için yaratıcı dememelidir. Allahü Teala'nın sıfatlarının hakikatlerini anlamak da muhaldir. Hiçbir kimse ve hiçbir şey Allahü Teala'nın sıfatlarına ortak ve benzer olamaz.